Ankara ayaz ruhumu gezsen Bi' cebimde yok Kapital bi' cebimde Kenevir tohumu Ayrancın de kenedi yokuşu Kaybettim yine şu yolumu Kafam da şak gibi Karnımız aç Napsak şimdi Süpermarketten Çalsak bir şey Sosis ve salam kafam düşer tekrar tekrar Otuzda canım ah, Polis de kaç da Olurum çubuklu yaşlar Manita tutulur bana Onu da öpmemem lüzusu kaçar Atar atar gider Bebekler bebekler Takılır gecelerde maymunluk yapar Gözü kızıl gözü kara bebek Çözüp durdum çözüm para demek O da bana ve de sana gerek Salak bebeller de karakter eksik Daha hangi nizi adam ödük Yanaşırı hışık bahanesi, Soyum soya seni atar eviz Yanında riski ve vodka ve afranla Hepsinin tadı nefis ah. Çöktüğünde Korktuğumda Kömür so Karanlık Şehlimin tadı ağzımda İspaskir kömür Plastik köplük plastik Ekzoz esrar ah, Karanlık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 Kas, i̇ster ki kuyruğuma bastı Kuyunuz laf ama kuru havasınız Tuzunuz kuru da kurunuz yaş Suçluluk uygunuz suratta yansır Bırakın yansır Kıralım kafa bende sözde kıralım la Kıralım lafta inceyi anla İnceyi ince sudan ayırı Sizde bir sikim hep sizi Hep sizi la bizde isteriz bir şey Geçlerim işsizde patronlar siz gel sikeyim işi Kendi patronum takım elbise hep berat beter metropollerin hapsolur kral Getolar dolar eminse hep sonun beter Ketim ol beben duvarlar işine sokaklar çoma çok halka bezeler çıkalar dur hiç emek vermeden çıkalar ortak sen zannedi yok ortak sonuna sen yine dokatar sokak konular sorumda bokta kolay kokak sokaklarda düşerse boca ispasiv çumurda yaşarsa boşa boş, boş. Ah, ah. kanal bıçak So, Şehrimin tadı ağzımda dahine. İz pasgir kömür plastik çöplük lastik exoz esrar. Ah, Karanlık yörüne. Koptuğunda kömür soğuk. Şehrimin tadı ağzımda dahine. İz pasgir kömür plastik çöplük lastik exoz esrar. İz pasgir kömür plastik çöplük lastik exoz esrar. İz pasgir kömür plastik, Kömür plastik plastik Exos SA is basket kömür. Kömür plastik, plastik Exos SA